Salih bir arkadaş edinmek için neler yapmalıyız? Neyi değiştirmeliyiz? Kendimizi değiştireceğiz. Evvela salih olacağız. Salih olunca Allah Teala bizi salihlerin meclisine ulaştıracak. Sen olacaksın. Olmadan olmaz. Bir mahşabayı suyun altına tersine koyarsak içine bir damla su girmez. Biz adım atacağız. Eğer biz Salihlere doğru, onların dünyasına, onların meclisine doğru o adımları atarsak göreceksin. Oca emin aksal medineti raculun yesha şehrin en uzağından taşlandığın an koşacak habibine celer. Yani sen olduğun yerde güvenilir bir adam olduğunu göstereceksin. Oma eselukum alehimin acr dünyalık diye bir davam yok diyeceksin. Ama yani bunu lisanımızda değil amelimizle, hareketimizle ortaya koyabilirsek, salihler kadrosuna kendi cehdimizle dahil olabilirsek, etrafımız salihlerle dolacaktır Allah'ın inayetiyle.